94.9 Açık Radyo'dan hepinize günaydın saat 10.31.07. Öncelikli olarak bütün dinleyicilerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak programa başlamak istiyorum bu sabah. Şu anda da Madımak albümden, Cengiz Özdemir'in albümünden aynı isimli parçanın bir bölümünü dinleteceğiz size. Çok kısa bir bilgi verecek olursam, Çimen Müzik'ten çıkan albümde Erdal Erzincan, Çağdaş Oluç, Eylem Peli, Cengiz Özdemir ve Volkan Öktem gibi çok önemli sanatkarlar bir araya gelmişler ve şimdi Madımak'a biraz kulak veriyoruz. Günaydın Öncelikle olarak çok teşekkür ediyorum canlı yayına geldiğiniz için. Sabra ben teşekkür ederim. Getirdiğiniz bu son derece kıymetli albümlerin ötürü de çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, albüm konuşmanın başında da söylediğim gibi Çimen Müzik'ten çıktı. Başka konular konuşacağız ama çok kıymetli Hı -hı. bir albüm getirdiğiniz için birkaç cümle bu albümle ilgili rica ediyorum sizden. Sizin yapım şirketinizden çıkan evet. albüm. Ee, genel olarak neler söylersiniz? Cengiz Özdemir'in birlikte çalıştığı birbirinden kıymetli sanatçılarla oluşturduğum adımak kalbimle ilgili olarak. Ee, Valla çok söyleyecek şey var ama yani onu çok kısa tutmak gerekiyor bir kere 35 yıldır birlikte çalıştığım bir arkadaşım benim. Ne hiç ayrılmadık o dönemde. Ya benim beynimin yarısı dediğim insandı ya müzik alanında ve yürek bilmemde de. Sonra Eilen zaten yanımıza geldi. Volkan yanımıza geldi derken böyle büyüdü. Evet Cengiz'in kendi yaptığı besteleri, kendine ait besteleri muhteşem bir formasyonu vardı. Onun ortaya çıkması gerektiğine inandığımız için de sonra bütün çocuklar beş kişi bir araya gelip böyle bir format oluşturdular ve çok iyi bir çeşitleme yaptılar. Ee, bağlamanın e, bu yapıyla buluşması da bir iktir bence. Çünkü normal bir e, coğrafya ya da toprak okusunda çalınan bir bağlama yoktur orada. Cengiz'in yazdığı rifler çalınmıştır ve farklı bir çıkmıştır ortaya. Ee, bir kere müzisyenliklerine diyebileceğim bir şey yok ee, müthiş bir terbiyesizlik olur benim için edepsizlik Sabine. olur ee, Eylem Pelit, Volker Ökten, Cengiz Özdemir Çağdaş Uğuruş ve Erdal Erzincan yani e, Madımak bir de çok önemli bir isimdir benim için e, Cengiz'in Madımak için yaptığı bir bu adını oradan alır, adını öyle koymuştuk ee, çok özel bir çalışmadır benim için. Evet. Sizin ve affına sığınarak bunun bir fragman konuşması olduğunu düşünelim. Evet, İleride evet, evet. başka bir programda daha İnşallah. detaylı konuşuruz. Şimdi birazcık daha kulak verelim adım. Cengiz Özdemir'in Madımağı'ndan aynı adlı parçayı dinledik. Diğer adıyla Hayalleme'yi dinledik. Saat 10. 35. 23 94.9 Açık Radyo. Türler Arası programının içindeyiz şu anda. Canlı yayındayız. Türler Arası programı bugün bir albümle başladı. Her zamanki gibi disiplinler arasında dolaşmaya devam edecek. Disiplinler arasında dolaşırken bugün bir miktar zorunluluktan ötürü politikaya da buluş bulaşacağız. Çünkü var olan politika kültür, sanat, edebiyat ve düşünce dünyasını son derece etkileyen, olumsuz yönde etkileyen bir politikadan bahsediyoruz. Tabii ki Şarkıdan da anlamış olacağınız, tahmin etmiş olacağınız üzere Madımak'tan bahsediyoruz. Mazlum Çimen konuğumuz Madımak'ta katledilen pek çok aydının, düşünce insanının ve Ozan'ın yanı sıra en önemli, önemli isimlerden biri olan nesim İçmen'in de oğlu. Tekrar tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Zaman aşımı nedeniyle burada ağırlıyoruz sizi Sivas davasında ortaya çıkan zaman aşımı ile ilgili ama ona gelmeden önce son derece kişisel bir yerden başlamak istiyorum. Nesim Çimen'in kaybının ardından ya da daha genel kapsamda baktığımızda Madıma e, hayatımıza girişinden itibaren bunun öncesinde ve sonrasında bir sanatçı ve bir birey olarak Mazlum Çimen'in bir dönüşümle bir değişim yaşadı Türkiye'de. Bu aslında şey bir milat gibi algılanıyor. Yani bir şekilde öyle algılanması da evet. gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> benim yaşamımda da bir milat oluşturdu. Ee, nasıl oluşulmasın ki? Yani sonuçta e, çok insanlık tarihinin en acı katliamlarından birisini yaşadık. Ben de çok uzatmadan kendim bahsedeyim. Uzatmadan bir de sizin sonra benim konuşmalarımı mücayip bir şey bir oluyor. Artık ilaç yol şu bu. Mücahit. Ee, Madım Hak önce biraz daha uçarıydım belki de yani öyle açıklamak gerekirse ee, ama bak sonrası biraz daha dinginleşti mi ne oldu bir şey oldu yani öyle bir şey var rüzgar var üzerinde çünkü e, kinci değiliz biz toplum olarak yani ama e, kinine sahip çıkma mantığına getirmek istemiyorum ama biz kinci değiliz yani ben bir Alevi çocuğum bir Kızılbaş çocuğum <gülüyor> ben bir Bektaş kültüründen geliyorum yani Bizde kin yoktur. Bu mademaktan sonra çok daha ortaya çıktı. Yani hiç kinimizin olmadı ortaya çıktı. Sadece davaya sahip çıkmak kinse eğer öyle bir kinimiz var. Ama kinimiz yok ve ben hiç kin duymadım. <gülüyor> kin duymadık ve daha relax, daha geniş, daha pencerelerim açıldı, daha camiyai kainatı işte insanı, doğayı toprağa daha geniş algılamaya çalışmaya başladığımı düşünüyorum. Biraz daha e, aklı selim mi oldum ne oldum bilmiyorum ama sanki e, böyle bir silkeledi beni ve e, fazlalıklarımı attım ya da e, toprak mı döküldü üzerimden bilmiyorum ama başka bir yalınlık oluşmaya başladı. Evet zaten yanarak olgunlaşmakta bu kültürde olan bir yani, şey. Pervaza gelmek. Galiba biraz ya. bununla ilgili bir şey. Hmm. Bu yolda ilerleyen başka bir isim daha var müzikal anlamda da. Tunduk Kulvar açıkçası beni çok heyecanlandırıyor ve hoşuma gidiyor. Saki'den bahsediyorum. Hayır. Sakiçmen onu da ağırlamıştık burada programımızda. Aynı zamanda Naip Dilmener'de Dünya Dönüyor programda ağırlamıştık kendisini. Ee, müzisyen oğul Sakiçmen'i Madımak'ta olan biten dedesinin başına gelen nasıl etkiledi? Tabii ki çok şey o an ne kadar farkında olabilir diye bakıyoruz işte çocuk insan nüvesi tohumdan başlayıp gelir bir şey işte çocukluğundan bu yani mesela o zaman işte 20 çıktığımızda 9 yaşında falan 8 yaşında falan 20 sene olmuş. O dönem ne algılar diye düşünmüyorduk. Yani nasıl algılar diye düşünmüyorduk. Çünkü Sagi düşünmeyi düşünmüyorduk bu arada. Yani öyle bir düşüncemiz yoktu ki. Çünkü hepimiz yani bir, bir yere atılmıştık. Bir, üzerimizde küller vardı. O külleri dökmeye çalışıyorduk Lüks olurdu galiba Sagi düşünmek o Ama sonra baktım ki e, Sagi güzel algılamış aslında. Yani etkilen, güzel etkilenmek değil. Yani acıdan güzel etkilenmek diye bir şey çıkartıyoruz. Bir düşünebiliyor musunuz? Yani bu coğrafyada öyle bir şey var. Biz acıdan şey. güzel etkilenmiş. bir onu gördüm ve şu anda müzisyen sakin. Yani müzik yapıyor. Şimdi e, bunun kökünde tabi Dilber'le Nesim'i yatıyor. Yani evet. annem babam çünkü müthiş bir devrimci olduklarını ortaya çıkardı bu bana. Çünkü bakıyorum gerçekten bu cara biz çok büyük bir devrimci bir aileyiz. Neden? E, devrimi şöyle algılıyorum çünkü. Ozan bir kalacılıktan gelme. Ozan bir baba. Yani benim babam kalacılık mesleğine geldi. Onu tabii köy köy gezip kalacılık yapardı. Kalacılıktan Ozanlığa gelen bir deden... İşte ballet bir oğlan, piyanist bir torun. Yani bu bence büyük bir devrimdir. Ben yani, bu coğrafyada, bu ülkede, Türkiye'de çok zor yapılması gereken bir şey. Biz aile olarak bunu başarmışız. Yani aşık bir dede, ballet bir oğlan, oğul, işte piyanist bir torun. Enteresan geliyor bana yani. Ancak biz, fantastik filmlerde karşı Yani bunu bir devrim bir olarak algıladığım evet. zaman gerçekten algılamam gerekmiyor. Devrimdir benim için. Evet. O anlamda Dilber'in ismi sonsuz teşekkür ediyorum tabi saygım da büyüyor anne baba dışında bireybek insan olarak çünkü dersimden gelen bir kökene baktığınızda 70'lerin başında ben baliye gittiğimde evet. insanlar çocuklarını baliye bırakın anlatmayayım. eee farklı bir gözle bakılan bir ve Çok öteye gitmeyelim 10 yıl öncesine tabii, kadar tabii, bu tabii. algı böyleydi zaten bale. E, Ozan ilgili. düşünün bizim evde... işte Ruhsu Ramiz Altuk... Feyzullah Çınar, Aşık Daimi, Mahsun Hüseyin Çırakman. Yani ozanlardan geçelim İsmail Hikmet Buzu Daim baba. Yaşar Kemal. Yaşar o entelektide gelmiyor. <gülüyor> Ozanlar. Atif Yılmaz. Yani. Atıf Atıf Yılmaz abi Yılmaz Güney, Atıf evet. Yılmaz, Onat Kutlar... Yani evet. Lözgen Türk, yani İhan Selçuk Sayamam yani evet. inanılmazdır. Tülay Germanlar işte Erdem burayı şu bu. Bunların var ama bir anne düşünün. Dersim aşretinden gelen bir insan yani Karabal aşreti. İşte hmm. Diyaban'ın yeni torunu Cafer Tanıkkısı. Şimdi yanında kalaycı Ozan olan daha sonra Ozan olmuş bir Nesimi. Bunun içinden siz ben önce keman çaldım sonra bale yaptım bitirdim opera falan derken. Oğlum piyano okudu orayı bitirdi evet. işte piyanist. Böyle farklı bir dünya oluştu. ...bir ben bence bu. Evet bana da öyle geliyor. Dolayısıyla... ...bütün kayıplar çok kıymetlidir ama bu anlamda... ...Nesim İçmen'in kaybı da... Nesim ...başka Nesim bir şekilde ciğerim Mesela atıyorum. benim e, Sivas e, katliamım... ...Madım katliamı benim... babamın bırakalım... E, ya ...biri bir tenine dokunduğum... ...yani sohbet dinine dokunduğum... ...ciddi tenine dokunduğum 13 dostum var. Evet. Yani... Hepsi dostum, arkadaşım. Bir de Sivas Madımak katliamının, Aydın katliamının ötesinde de bakarım. Ben ona bir Hı. çocuk katliamıdır aslında. Evet. Onu gözden kaçırıyoruz. Yani ölenlerin sayısına baktığınızda 13 ile 21-24 arasında değişir çoğunluğu. Yani bir çocuk katliamıdır evet. orası. Yani. Acayip bir şey. Evet. evet. Tam da bu meseleyi konuşuyoruz, davayı konuşuyoruz. Biraz... Can sıkıcı ama yine de o insanın umudunu yitirtmeyen günler içerisinde hissi davası ile ilgili olarak. Şimdi bu zaman aşımına geleceğim. Ama zaman aşımdan önce dilimiz döndüğünce birlikte dilerseniz şu e, dava sürecini bir özetleyelim. Neler anlatmak istersiniz? <gülüyor> Özetleyemiyorum onu işte. Evet yani, çok. E... Bir tek özet var. Rezalet. Evet. Yani tek kelime de, Çünkü siz e, 20 yıllık süreci alıp bir kuruladığınızda neler olmuş neler olmamış neler yapılamamış. Yani yapılmışın ötesinde neler yapılamamışları, neler olamamışları birbirine bağladığınızda bir olumsuzluklar bütünü çıkıyor ortaya. Ve davanın çok uzanda seyreden meseleler çıkıyor ortaya. Hı hı. Bu davadan çok uzaklaşan ve bütünlü türlü safsaklaştırılan sanık sahipleşmesine doğru dönüşen bir dava çıkıyor karşınızda. Şimdi e, aklıma şey geliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg mahkemelerine baktığınızda süreci İkinci Dünya Savaşı'nın sonucudur bu mahkemeler. Bunun sürecine bakın. Bir de e, Madımak davasının sürecine bakın. Yani insanlar ikinci dünya savaşının çözümledi. Beş senede, altı senede. Biz yirmi yıldır çözümünün ötesinde çözemedik, bitiremedik de zamandan dolayı düşürüyoruz. Evet, Değil zaten şey. ikinci dünya savaşı dediğiniz iyi oldu çünkü... Ee, Haluk Bil Bilginer evet, hepimiz için e, son derece müthiş bir sanatçı müthiş bir tiyatrocu onun da bir, te bir televizyon programında yapmış olduğu bir açıklamadan bir e, özlü söz niteliğinde bir şey aktaracak olursak Haluk Bilginer de şöyle diyor bu zaman aşımı süreciyle ilgili olarak insan yakmanın zaman aşımı olmaz o zaman Naziler de zaman aşımına uğrardı. ...diyor. Bence gayet durumu özetleyen... Kesinlikle, ...bir cümledir. Tabii, tabii. Haluk Bilginer'in... ...dile getirmiş olduğu cümle. Bundan sonrasına... ...ilişkin öngörüleriniz neler peki? Ya ben şöyle düşünüyorum... ...artık bu benim. Birebir kendime ait... ...düşünce. Yani beni ihlal eden şeyler... ...genelleyebilebilirim. Genellemek zorunda... değilim ama. Evet. Bundan sonra öngörüm... ...yok benim. Yani öngörü... ...dolayı mı yitirdim? Yani... <gülüyor> Hani Neruda'nın Nazım'a söyledi bile ben bundan sonra şiir okuma cesaretimi yitirdim der Nazım'a toplantıdan sonra da. Şimdi benim bundan sonraki durumda öngörü yeteneğimi yitirdim. Yani öyle bir e, gündem enflasyonu yaşıyoruz biz. İnanılmaz bir gündem enflasyonu yaşıyoruz bu ülkede. E, bugün dünü unutturuyor. Yani bir günde yaşadığımız olayların e, sıralamasını yaptığımızda yani dünyanın diğer bir ucunda sürekli devrim teorisi geçer. Ya bizde yaşayan bir de yaşadığımız olayların bir tanesini evet. Almanya'da Berlin'de şurada burada yaşarsanız işte Belçika'da şurada sürekli devrim teorisi başlar. Yani bizde gündem enflasyon olduğu için gelen gideni unutturuyor, aratmıyor. Unutturma var. Bu noktada ben öngörü yeteneğimi yitirdim. Şimdi bir de zaten bu davaya özel olarak kendimi endekslediğimde sonuçlara baktığımda şimdi meseleyi getir, AKP'ye falan da bağlamak istemiyorum. Öyle bir derdim de yok. AKP'nin politikasını beğenirsiniz beğenmezseniz. O başka bir şey. Siyasi Hı -hı. yapıyorlar. Yelpazesi başka bir evet. şey. Bu Hepsinden bağımsız yargı meselesi bakmak, hukuk sistemine bakmak gibi bu ülkede yapılan. Ha bunun çarpıklığını, bu sakatlığını, işte haksızlıklarını destekleyen girişimler yok mu? Var. Bu da kendi yapısı gereği bunu yapmak zorunda zaten. ...yani sol sağ diye baktığınızda... ...ya da demokraterin gelici ya da yobaz... ...nasıl bakarsanız bakın... ...herkes kendi altyapısındaki yapıyı, enerjiyi kullanmak zorunda çünkü... <gülüyor> ee, ...bunu bu yaptı... ...başka bir şey mi yapacaktı sana... ...ha bunu yapması gerekmiyordu... ...ama tandans olarak... ...ama başka bir şey söylüyorum... ...bu bu coğrafyanın yüz ak olması gereken meseleyken... ...yüz karası olan bir şey dönüşüyor... ...burada hepsinin ötesinde... bireyciliğin ve partiliğin ötesinde... ...ya da siyasi yapılanmanın... ...kendine ait değerlerin ötesinde çok başka bir değer var ülke değeri var. Yani bu düşünebiliyor musunuz? Yıllar e, gerisine gitmeye gerek yok. Yüz yıllar gitmeye gerek var. Yıllar ölçülmüyor. Büyük bir zaman sürecinden sonra yeryüzünde yaşamış en büyük katliamlardan, insan utancının başına gelen bir katliamlardan birisinin zaman aşımıyla yok olma gitmesi, bir coğrafyanın, bir ülkenin, bir yapının yüz karasının daniskasıdır. Evet, akıl alacak da. bir şey yani değil. Yani burada hakikaten. iktidar falan diye bakmam ben mesela Tabii. diye. Yani AK Parti'nin politikası yok. CHP'nin politikası falan diye bakmam. Burada Varon Erk ...kendini gerçekten toparlamak zorunda diye bakarım. Artık sadece de... Erk değil. Siz, ben, evet, evet, biz. Evet. Yani yani her bu... co hepimiz yani bu coğrafi şey o. Yani burada Tabii. küldü, türkü, lazı falan ben başka bir şey söylüyorum. Evet. Çünkü 20 sene evvel yaşanan bu katliamın, bu acının... ...bundan sonra yaşanmayacağına dair hiçbir garantim yok. Tabii ki. Şu yakınlaşma, böyle bakış bir Bundan sonra yaşanacaklarının <Gülüyor> ihbarcısıdır aslında. Ben çok açık söylüyorum. Biz daha acılara gebeyiz. Yani çok daha büyük acılar da yaşanabilecek bu ülkede. Yaşanır. Bu böyle bakıldığı sürece bu meseleye. Böyle şey Benim çocuğuma dikkat, rahatla bak. Bu ülkeden umudum var oğlum artık sen insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayacaksın deme lüksüm yok. Maalesef, bu bu yok ve aksine şu bunu yaptılar bu oluyor. Bu ülkede bu da haksızlıklara geldi. Bu davada bu hale geliyor. Demek ki dikkatli ol daha büyükleri gelecektir deme. Durumum var artık Zaten dava sürecini En son izlediğimizi... adıyamanlıca kapılar e, işaretleniyor Tabii ki korkuda e, Bir Korku. çocuğun işidir denildiği anda zaten biz safsaklamaya başladık e, Tabii ki Abi, yani ya Nasıl çocuk e, Ona bakacak olursanız ranting meselesi de bir çocuğun işidir Tabii tabii hep, o hep çocuklar yaptı bu ülkede çocuk evet. dediklerimizi yaptı Ve bir de enteresan bir şey e, Bunun acıları yaşanmış ve örnekleri var evet. Yani bu insanların kanunun tutuşması çok normal yani Sivas, Çorum, Malatya, Maraş, Şusu, bu Şusu... Yani e, işte bu yaşananların hepsinin totalinde baktığımızda... ...bugüne gelince bir yarına karşı benim bir öngörü yeteneğim oluşmuyor. Yani o ya da o yeteneğimi kaybettim diye geliyor. Çünkü yok. Yani umut noktasında da yok benim. Maalesef. Bu beni ilgilendiriyor. Yani bu ülkede umut yoktu falan demiyorum. Ama ben o psikoza girdim artık. Yani oradan bakıyorum. E çünkü göstergeleriniz yok, yani. bunlar sonuçta. Yok, yani dava sürecine baktığımızda, dava sürecinde yaşanan... Şunu rahatlıkla buradan dile getirebilirim ciddiyetsizlik diye biliyorum daha ağır, ağır bir laf konuşamıyorum buradan işte aranan kişinin aynı zamanda evleniyor olması gidiyor ehliyet alıyor ya olması falan bilen o, yani e, o çıldırtıyor insan ka yani ka kabus bir şey yani siz burada. kırmızı bültenleriyorsunuz ehliyet alıyorsunuz evet. askerlik yapıyorsunuz evet. bir, bir İstanbul belediyesinde kadrolu çıkıyorsunuz evet. yani biri evinde ölüyor içerideyken çocuğu oluyor yani ya bunların şey hafızalanmış yaşıyor ve kelimeyi şaşıyorum. Yani ben Orhan Veli'nin gibi yani kelime kifayetsiz kalıyor. Bir şeyler şükremiyor. Bu, bu noktada beni şey itiyor. Gerginleşmeden. Ha kinim. Mesela gerçekten kin yok. Neden yok? Ee, bu hemen şöyle bir altını çizip belirtmek istiyorum. Çünkü çok önemli benim için. Sivas Madımak katliamından sonra e, dikkat edin. 20 sene geçmiş bu haksızlıklara ve şu anda da yapılan haksızlıklara rağmen e, bir Kur'an kursunun, bir caminin, bir e, sopunun, işte, çember sakalı dediklerimizin bir, ne, bir saldırıya uğradığını göremezsiniz hareketler tarafından. Evet. Yoktur. Yakılmasına rağmen, 20 yıldır ezilmesine rağmen bu davada hiçbir yerde bunun karşılığı olsun diye bir kin hareketi görmemişsiniz diye böyle bir şey yoktur. Bu müthiş bir terbiyedir aslında. İnsan eksenine de bakmanın temelidir bu işte. Evet ki olması gerekendir. Evet, evet. Yani birini öldürmemek bir erdem değil normal bir davranış biçimidir. Yakmamak... Biz yakana bile dokunmazken sen Allah katında inancında Allah'ın verdiği canı kimse alamaz diyen bir kültürden gelen insan topluluğu olarak nasıl yakarsın? bu anlamda onların dinsel yönelimde tartışılabilir. bu anlamda yani evet. bu çok umutlu olan bir şey değil yani çok fazla bir umudum yok ve korkunç bir şey insanlık suçunun zaman aşımı olur mu ya? Tabii ki olmaz. Benim minicik bir umudum var. Onu da dile getiriyorum izninizle. O da 13 Mart günü Ankara Adliyesi'nin önünde toplanacak olan kalabalık bu davaya, bu zaman, zaman aşımı meselesine sahip çıkacak olan topluluktan ciddi bir umudum var. Umarım yanılmıyorumdur ben ya da umarım siz yanılıyorsunuzdur Mazlum Bey bu anlamda. ...dilerim bunu... Ee, ...toplumsal bellek platformu neler yaptı bu süreç içerisinde... ...özetleyebilir miyiz acaba? Şimdi toplumsal bellek platformu... ...inanılmaz bir mücadele bir kendi içinde... ...yani bir zaten... ...bir tek sorunu şu... ...olmayan lüksü şu... ...sorun diyorum ona değil de... ...kendi içinde bir sorunu yok ve çok güzel bir kaynaşması var... ...çünkü evet. bir kere temelde... ...baktığınızda herkesin babası annesi... ...öldürülen insanlardan bir araya gelmiş... ...faali meçhul çocuklar yani... Onu. Şimdi orada çok enteresan bir e, uç var. Bence bu ülkenin çok e, ne olduğuna dair ve neler yaşanına dair çok güzel bir iblisidir. İki isim vereceğim. Bir Filiz Ali Laslo ve Malzum Çimen. Şimdi hı hı. E, çok enteresan Filiz abla şey demiştim ben. Filiz Abla konservatörden benim hocamdır. Yani aynı zamanda. Evet. E, müthiş taparak okuduğum insan Sabahattin halinin kızıdır. Şimdi e, Filiz abla okuldan benim hocamdı. Sonra bir platformda buluştuk. Buluştuğumuz platforma bakar mısınız? Toplumsal bellek platformu ve faili meçhul gidenlerin çocukları. Şimdi Filiz abla dedim ki ya, ya Filiz abla sana bir şeyim. Biz seninle sanatsal platformlarda falan buluşmamız gerekirdi değil mi? Bir öğrencin olarak. Tabii yani. ki. Şu hale bakar mısın? Babası öldürülmüş insanlar topluluğunun içerisinde en başta sensin sonunda ben varım halka buraya gelmiş. Biz burada buluştuk. Şimdi düşünün ki bu ülkede toplumsal bellek platformu çok önemli bir yol bence. Evet. Çünkü kara fotoğrafın görüntüsü biz aslında. sabah aniden evet. buraya kadar o kadar sürmüş ki o yargı zinfası faili meçhul biçimi. O faili meçhul faili meçhul faili meçhul Filiz abla şimdi benim yanımda. Ben şimdi Filiz ablanın yanındayım. Düşün, yani orada kalmamış. Gelen onun yanına geçmiş. Onun yanına geçmiş. Biz kuşaktan kuşa, kuşaktan kuşağa faili meçhul cinayetlerle bir toplum oluşturmuşuz. Yani ve bunu içerisinde Toplumsal Black Platform'u oluşturduk. Ee, hep bizim yüzüne baktığımızda bir toplantımızda falan inanılmaz bir coğrafya çıkıyor ortaya. Yani işte Uğur Mumcu geliyor, Turan Dursun geliyor, Musanter geliyor, işte Bahri Uçok geliyor. Ya korkunç bir şey. Ve bu toplamda benim Toplumsal Black platformu benim için o platform inanılmaz onurlu ve güzel bir platform. Neler yaptığı noktasına girsek... Ee, hala meclise gidip gelmeleri, ...diretmeler, önerge sunmalar, sivil toplum örgütleri ilişkilerde ne yapacağımıza dair toplantılar, devamlı ilişki içerisinde bir ...kondisyonu kurmak, kontağı kurmak, ...bellek platformunun inanılmaz bir başarısıdır bence şu anda. Ve e, meclise de gidip mesela rağmen e, her ne kadar ne kadar ciddi alındık onu bilmiyorum ama ciddi aldılar gibi gözüküyor. <gülüyor> Ama bir sonuca doğru getirmiyor çünkü meclise ne kadar gitsek de verdiğimiz bir şey geri gelmiyor. Evet doğru. Cemil Çiçek e, insan Hakları Komisyonuna havale ettiğini, kanun teklifinin e, komisyona havale edildiğini söyledi. Ama, ama reddedildi. Evet. Yani şeyi düşünün e, bunun için diyorum yani AKP'nin politikasını beğenmezseniz farklı bir şey siyasi yapısın ama bu noktada çok farklı bir de durması gerek. Evet. Çünkü burada taraf olamazsınız. Tabii. Burada taraf olamazsınız. Tabii. Yani e, biz 17 kere önerge vermişiz içeri 17 kere reddedilmiş. Yani sonra da şey çıkıyor diyor. Bakıyorsunuz işte Sivas davası sanıkların avukatlarından 8 tane akibede politik yapıyor. Ya yapar yapmaz. Tabii ki o yapar. Şimdi yani. bu güç gitmiş başım. Ben şimdi cebim içinde de başka türlü bakarsınız. Mephim içinde de başka türlü bakarsınız. Yani bu insanın politika yapmayacağı anlamına gelmez. Ama hoş fotoğraf değil. Yani bunun olması ve üzerine de bir sürü şeyin gitmesi, bu kadar olumsuzlaşması hoş fotoğraf çıkarmıyor. Yani işte devlet bakanı vardı, şimdi işte şu an ismi hatırlamıyorum, şu anda devlet bakanı, başkan yardımcılarından ve Sivas davası sanıklarının avukatlarındandı. Hı hı. Ee, umarım son mahkemede ce suçlar cezasını bulur diye demeç veriyor. Ya tamam da bunu diyorsun zaman, <gülüyor> zaman aşımına giriyor ve bunu engelleyecek önergiyi reddediyorsunuz. Şimdi burada e, can sıkan nokta. Yani... Ama zaman aşımı büyük bir zaman aşırı değilmiş. Adalet Bakanı Sadlı Ergin öyle diyor. Sanki tanık sanıkların tamam zaman aşımından kurtulmuş gibi bir algı oluşuyor ama öyle değilmiş. 111 sanıktan sadece 5'i içinmiş efendim. O yüzden çok ciddi çok da önemli bir şey değil galiba Mazlum Bey. Yani 5 ismi çok da önemli durmuyor. Sadlı Ay Ergin öyle diyor. Bizde bile var demiş hoca sen güzel söylüyorsun da çocuk can veriyor diye. Yani. Evet. Şimdi ne diyeyim ki yani bir devlet bakanının bunu söylemesi... Ee, ...ne kadar ciddi bakıldığının ya da bakılmadığının, e, ne kadar taraf olup olunmadığının da göstergelidir aslında. Peki Mazlum Bey, son dakikaların içerisindeyiz. Gelelim 13 Mart gününe. 13 Mart'la ilgili siz her ne kadar umutsuz olduğunu söyleseniz de bir çağrı yapmanızı rica ediyorum bu zaman aşımını meselesiyle ilgili olarak burada. Ben umutsuzluk derken kendi bünyemden bahsediyorum. Bunu yaymaya çalışmıyorum. Diyor ki, ben e, da e, gelip radyoda yani, konuşmazsınız yok. zaten. E, tabii ki. Ben olak olmazsa e, sürpriz yaşamamak <gülüyor> adına kendi Anladım. içinde bir hazırlık <gülüyor> yapıyorum belki de ama. 13 e, Mart'ta insanları bir yere çağırmak değil mi evet. Yani o günü dikkatli dinlemek, izlemek. Yani ve o izlediğiniz ve dikkatli dinlediğiniz günden kendinizi kurtarmanız gerekiyor. Yarın daha mutlu yaşamak için o günden kurtarmamız gerekiyor. O günü kurtarmamız gerekiyor. Bunun bilincisi olmak gerekiyor. Bunun birincine varmamız lazım diyor. 13 Mart'ta kapımız herkese açık değil zaten mahkemenin önündeyiz. Tabii. Ee, gelecek dostlar orada başımızda yeri var. Ankara Adliyesi'ne. Bu öyle. çünkü benim davam değil. Başından beri söylüyorum. Ya da ailemin davası değil. O ailelerin davası da değil. Bu ülkenin davası bu. Ya insanlık suçundur ya. Tarih atıyoruz Hı. burada. Evet. Yani bir yangın yaşanmış ya. Bu ülke yaktı burayı. Evet. Ee, yani kalben şunu söylemek istiyorum kabul buyurursanız bence severim. çağrınız çok kıymetli bir çağrıydı. Evet 13 Mart'ta oraya gelmek önemlidir ama onun dışında 13 Mart gününe dikkat etmek ve 13 Mart gününü dikkatlice takip etmek galiba hepsinden de daha büyük bir önemlidir. Tabii canım yani bugün ne oldu falan değil. O bizim çok önemli bir miladımız olabilir. Evet. Yani böyle bir şansımız var. O şansı Nasıl kullanacağız? Ya da bizim böyle bir şansımız olsa dahi ama hukuk sistemi, var olan yargı biçimi, mahkemi neye karar verecek? Çok önemli. Evet. Mazlum ben çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bu burada kalmayacak. Albümle ilgili de belki diğer sanatçılarla birlikte, öncelikli olarak Cengiz Özdemir'le birlikte bir tekrar sizlerle ağırlamak şey. isteriz. Bu Ruhu'nun'a çağırırız bakalım. Tamam, çok güzel olur. Evet, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Konumuza ediyorum. Için. çok sevgi Sağ olun ]ler. efendim. 94.9 Açık Radyo'da. Mazlum Çimen'i ağırladık. Madımak'ta katilden Ozan Nesim Çimen'in oğlu sanatçı, yazar, Mazlum Çimen konuğumuzdu. Evet, Sivas davasını konuştuk. Madımak'ı konuştuk. Zaman aşımı, tehlikesi hala söz konusu. Bugün ayın 8'i 13 Mart'a 5 gün kaldı. Bu 5 gün içerisinde herhalde algılarımızı her zamankinden biraz daha fazla açmamız gerekiyor ki bu insanlık, insanlık ayıbının altı kırmızı kalemle çizilsin ve bu insanlık ayıbı tekrar etmesin. Burada dava zaman Anlaşımına uğramasın diye 13 Mart'a kadar biraz algılarımızı daha fazla açmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Masum Uçmen'in çağrısı benimkinden çok daha anlamlıydı. O da 13 Mart günü biraz daha dikkatimizi toplayıp o gün ne konuşuluyor, ne oluyor, ne bitiyor biraz daha dikkat kesilmemiz gerekiyor galiba. Evet dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Perşembe sabahı 10.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türler Arası Edebiyattan heykele Operadan mimariye 8 Kol Sanat Seyahati Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlamı